Allah'u Allah Allah Allah Allah Allah. Allah, Allah, Allah, Allah Allah, Allah, Allah, Allah Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli Müslümanlar Müslümanın kendisi ile süslendiği ahlaki özelliklerden bir tanesi de sabırdır. Allah-u Teala'nın zatı için başa gelen ezaya katlanmaktır sabır. Sabır, nefsi hapis etmektir. Müslüman ibadetlerde ve itaatlerde, nefsinin kerih gördüğü durumlarda ve zorlandığı durumlarda nefsini hapsedip ibadetlere ve itaatlere devam eden kişidir. Sabır, Nefsi Allah'a itaatte dizginlemektir. Sırat-ı müstakimde sabit tutmaktır. Sabır, nefsin Allah'a isyan etme arzusunu engellemek, onun günaha yaklaşmasına izin vermemektir. Allah subhanehu ve teala sabırlı olmayı Müslüman için bir vecibe kılmıştır. Sabredenleri her daim övmüş Onlara sonsuz nimetler vaat etmiştir. Allah subhanehu teala şöyle buyurmaktadır. İnnemâ yuvaffesâbirûne ecrahum bi gayri hisâbin. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilir. Sabır, Müslümanın hayatının her devresinde gerekmektedir. Müslüman, her daim Allah tarafından görülen ve gözületilen olduğunu bilmelidir. Bu yüzden başına ne geliyorsa Allah'ın bilgisi ve izni dahilinde geldiğini unutmamalıdır. Sabır peygamberimizin dediği gibi musibetlerin geldiği ilk andadır. İnsanın bağırıp çağırıp cahiliye insanları gibi dövünüp elbisesini yırtıp sonra da sıkıntısı başından giderildikten sonra Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz demesi sabır değildir. Kardeşler, sabır Allah seni imtihan ettiği zaman hamd etmendir. Çünkü Allah sevdiği kullarını imtihan eder ve bununla cennetteki derecelerini arttırır. Sabır Allah sana bir musibet verdiği zaman tövbe etmendir. Çünkü bu Allahu Teala'nın Hala seni unutmadığına bir işarettir. Sabır Allah sana bir nimet verdiğinde şükredip haddi aşmamandır. Çünkü Allah-u dünya hayatında kafirlere de nimet vermektedir. Nimet karşısında şükredebiliyorsan bu da senin için bir sabırdır. Kardeşler insan yaratılış itibari ile acelecidir. Sabırsızdır. Maslahat ve mevsedet gözetmeksizin her işe girişmektedir. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır. خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَعُرِيْكُمْ آيَاتِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim aceleci olmayın. Kafir olanlar inkar ettiklerinden dolayı Allah'ın azabı ne zamandır? Hadi bize Allah'ın azabını getir diyerek acele ederler. Müslüman olanlar ise Allah'ın yardımı ne zaman diye sorarak acele ederler ve derler ki: Meta nasullah? Allah'ın yardımı ne zaman? Allahu Teala da der ki: Ela inna nasallahi Allah'ın yardımı yakın değil mi? Pek tabii ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Ve lakin Allah yardımını bir takım sebeplere bağlamıştır. Bu sebeplerden bir tanesi de sabırdır. Bu sebepten sabır ibadeti insana çok zor gelmektedir. Bekleyiş, katlanabilme, tahammül etme ve sakınma zor işlerdendir. Allah subhanehu teala şöyle buyurmaktadır. وَاسْتَعَيْنُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz sabır ve namaz Allah'a derinden saygı duyanlardan başkasına ağır gelir. Sabır bu denli zorlu bir ibadet olduğundan sabredenler övülmüş ve büyük mevkilere ulaşmışlardır. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır. Bizler bazen eşlerimizle, bazen çocuklarımız ile, bazen açlık ile, Bazen savaş ve barış ile düşmanlarla içimizden olan münafıklarla imtihan edileceğiz. Şüphesiz ki sabredenler zafere ulaşanlardır. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurmaktadır: "Ve lenabluvenkum bişey'in min el-havfi vel-cu'i ve naqtin min el-amwali vel-anfusi ve's-semarat ve beşşir's-sabirin. Ellezine izâ asâbethum musibetün kâlû" İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ulaiha aleyhim salawatun min rabbihim ve rahme ve ulaiha humul olsun ki size biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz Allah'a aitiz ve ''Şüphesiz O'na döneceğiz'' derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet olunanlar, doğru yola ulaştırılmış olanlar işte bunlardır. Allah subhanahu teala şöyle buyurmaktadır. ''Yâ eyyühellezîne âmenusbirû ve sâbirû ve râbitû ve attekullâhe leallekum tuflihûn'' ''Ey iman edenler, sabredin, sebat edin, hazırlıklı ve uyanık olun.'' Ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Değerli kardeşlerim, alimlerimiz sabrı üç kısıma ayırmışlardır. Bunlardan birincisi Allah'ın senin için takdir etmiş olduğu kazaya ve kadere sabretmendir. İkincisi sana farz kılınan ibadetleri yerine getirmeye sabretmendir. Üçüncüsü sana yasak kılınan şeylerden uzak durmaya sabretmendir. Değerli kardeşlerim Müslümanın sabretmekten başka bir çaresi yoktur. Şu dünya hayatında insan azabildiği kadar azsa Hiçbir farzı yerine getirmese, yasakların hepsine dalsa bile Allah'ın kendisi için takdir ettiği ölüm ona gelip çatacaktır. O halde nefsimizi dizginleyelim ve sabredelim. İş işten geçmeden sabredelim. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Vasbir ve ma sabruke illa billah. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Bir başka ayet ise şöyledir: "Vasbir alema asabeke inne zalika min azmil umur." Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar azmi gerektiren işlerdendir. Peygamber Efendimiz Müslümin rivayet ettiği bir hadiste şöyle söylemektedir: Acaba l'amrül mü'min in amruh kulluhu khayr ve leysa zake li ahadin illa lil mü'min in in asabet hu sarra shakara fe kana khayran le ve in asabet hu darra sabara fe kana Müslümanın haline tuhaftır onun işi hep hayırdır bu da Müslümandan başkası için değildir eğer ona bir hayır gelirse şükreder ve bu onun için bir hayır olur. Eğer ona bir zarar dokunursa sabreder ve bu onun için bir hayır olur. Rabbimden temennim bizleri Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın bu hadisinde övmüş olduğu güzel Müslümanlardan eylemesidir. Allahümme amin. Ve ahiri davana hâze anilhamdülillahi rabbil alemin.